küfür ve dalalet dışında her halimize Allah'a şükürler olsun. Buna Mısırlılar bir şey daha eklerlerdi. Ve nauzu billahi min hali <Sessizlik> ehlin Onu da eklemiş olalım. Yani ateş ehlinin halinden de Allah sığınırız. Öyle olmaktan, öyle olacak işler işlemekten de Allah sığınırız. Evet. Geniş bir elhamdülillah oldu. Evet. Allah'a şükürler güzel. olsun iyiyiz. Ne güzel hocam dualarda sınır yok elhamdülillah. elhamdülillah. Ama biz her zaman olduğu gibi yine Sözlerinin güzeli olan Allah kelamıyla başlayalım. Bakara suresinin ilk yedi ayeti ve hemen akabinde de Lokman suresinin ilk yedi ayetini okuyacaksınız değil mi hocam? Evet. evet. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alif <gülüyor> la يؤمنون بالغيب ويقيم Yükim ona salat وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وال Oh, وَإِذَا تتلى عليه آيَاتُنَا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها Davut Hocam teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Çok güzel bir kırayet sundunuz Ben müsaadenizle Mealini vereyim hocam okunan ayet-i Evet Bakara Suresinin ilk 7 ayetinin Mealini veriyorum Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla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 Evet, Davut hocam Bakara suresinin ilk yedi ayeti ve Lokman suresinin ilk yedi ayeti. Hakikaten birbirini tamamlayan meseleler var. Müttakilerin özelliklerine vurgu var hasseten değil mi hocam? Evet. Ne dersiniz hocam? Evet hocam e, mealini de ben tekrar e, siz okurken dinledim. Burayı e, seçmemizdeki temel neden de buydu. Bazen namazlarda hani Fatiha'dan sonra Zamm-ı sure okuruz. Evet. Dam-ı sure. Zamm-ı <gülüyor> Van, misur, dat, harfi, yani. dat harfi. Dat harfi bu arada gülümsediniz yani Türkçe'mize bazen Z harfiyle bazen Dat harfiyle yani D harfiyle. Evet hocam. Mesela oraya gelmişken Buyur. hangisi doğru hocam? Vela zalin mi? Evet. Vela dalin mi? Velat valin mi? Öncelikle zalin külliyen yanlış. Yanlış değil mi? Z, Z harfi var. oluyor tabii, çünkü. Tabii evet. Şimdi biz Ramazan diyoruz. Normalde hani geçerken tabi şu an her şeyi düzeltmeye gerekiyor ama Ramazan. Evet. Hatta bazı Arap futbolcuların arkasında görürsünüz Ramadan yazar. Dat. Harfi. De, de. De İngilizceye de D geçer. Çünkü telaffuzu hani bu şu demek değil. E, dat harfini D olarak telaffuz etme değil o da yanlış. Evet. Ama dat harfine girersek orada çok ciddi ihtilaflar var. Rihvet sıfatından tutun işte ne bileyim e, o dilimizi yan tarafa sağ mı sola mı? Yani bu dilin yan tarafa girmesi Evet. DAT harfi Mısırlılar Arap alemi şu anda Kitabi anlatılan DAT'ın Yani normalde kitaplarda evet. Anlatılanın yanlışını uyguluyorlar Normalde DAT D olarak çok basılmaz Evet. Türkiye'deki hafızlarımızın, hocalarımızın yaptığı gibi biraz daha böyle akıcı Allah, Allah Bel şeklinde Allah, çok baskılı Allah. ama de Mustafa Allah. İsmail de dinleseniz Minşavi de dinleseniz, Abdusamed de dinlesiniz daha şeklinde baskılı okuduklarını görürsünüz Görüyoruz. ama kitabi olarak kitaplara baktığınızda Tecvit'in aslı Hı -hı. hani İlmihal'in aslı nasıl fıkıh kitaplardır, Tecvit'in evet. aslına da e, baktığınızda Türkiye'de uygulananın daha doğru olduğunu göreceksiniz. Doğruya daha yakın diyorsunuz. Daha yakın. Tamam. Ama kesinlikle Z değil. Onu tamamen Hı -hı. kaldırıyoruz. Öncelikle Z'yi siliyoruz. D mi? Hı -hı. Allah. Allah. Yani çok baskı yapmadan Hı -hı. o mu? Allah. E, bu Türkiye'de uygun. Valla Allah. Dilimizin yan tarafını evet. sağ dişlerimizin iç kısmına, i̇ç hafif kısmına dokunduracağız. dokunduruyoruz. E, yani hani baskılı yapılırsa da çok büyük yanlış olmaz. Çünkü Hı -hı. daha kolay olur. Özellikle yeni okuyanlar için şöyle diyeyim ben çok daha basit anlatıyorum onu ve diyorum ki D harfinin Türkçedekinin biraz daha böyle kalını, da, da biraz daha yandan çıkanı, da ve la derseniz kimse bir şey demez hı hı. Yani yanlış okudunuz olmaz, demez ama ve olursa lahnı celi olur yani büyük açık hata olur ki bunun namazı dahi bozduğu konusunda Değil ciddi mi? ittifaklar var hı hı. yani ulemanın tecvid ulemasının çünkü lahn hata demek lahn ikiye ayrılır lahnı celi lahnı hafi yani gizli hata küçük hata diyebiliriz ona bir de büyük affedilmez manayı değiştiren namazı bozabilecek hata nedir bunlar <gülüyor> harflerin harekelerinde yani fethadan mekesre veya üstün esre ötre. Harekelerinde. Manayı bozduğu için değil evet, mi? Evet. Harekelerinde ve e, harfin bizzat telaffuzunda. kendisinde. Telaffuzunda hı -hı. kendisinde. Kendisinde ve harekesinde yapılan hatalar ciddiye almamız gereken, manayı bozan, namazı da bozduğu söylenen bu konuda dikkatli hı -hı. olmamız gereken hatalar. Gel o bir, zaman Z yani hı -hı. dersek tamamen ne olmuş oluyor? Bir yapışalım. harfi silmiş yerine başka bir harf Z harfini yazmış Z oluyoruz. oluyoruz. Yani Dolayısıyla dinleyicilerimizden belki hani merak edenler vardır muhakkak. Hani ben la harfini çıkartamıyorum diyorsa bir dinleyicimiz kendisini z'ye kaydırmasın. Da desin ya, kurtarsın tabii. değil mi Biraz hocam? Evet. Vela zalin en azından za demesin yani. Yani la bes diyebiliriz evet. bu evet. konuda. Evet. evet. Bu yani. konuda kendini kurtarabiliriz. Önemli ama. bir mevzuydu hocam. İyi ki değindik buna. Şimdi Çünkü de... vela zalin diyenleri duyuyoruz hocam ne yazık ki. Evet. Bazı canvilerimizde. Yani bu konuda... İmamette o insanlar, evet. mihraptalar. Evet. İmam-ı Azam Ebu Hanife e, mukallitleri olarak camiyi değiştiremeyiz. Evet. Sıkın arkasında <gülüyor> da e, fitne çıkarmama düşüncesiyle ama e, hani e, insan bazen istiyor falan evet. yerdeki cami imamı. Öyle değil mi? Bakın evet. teravihe gideceksiniz. 33 rekat kılacaksınız. Bir huzur gerekir. Bir ortam gerekir. Bırakın imamın doğru okuyuşuna oradaki halılar mesela kış mevsimindeysek evet. evet. halıların kalınlığı e, mikrofon sistemi, her şey etki ediyor iken hocanın okuyuşu elbette ki tercih sebebi olabilir. Bir mahalleden bir mahalle başka bir mahalleye akış olabilir. Mesela her sene ben Enderun teravihine bir kez en azından gitmeye gayret ederim. Evet. Bu yıl yani 2014 Ramazan'ında da gittim. Bu Mehmet Kemiksiz beyefendi evet. ve grubunun e, icra evet. ettiği Enderun teravihine iştirak edelim dedim. Kaçırmayayım dedim. Özellikle gittim yani. Evet. Evet, Allah, razı Allah razı olsun kendilerinden. Ama mikrofon düzeni, o ses düzeni berbat hocam. Hmm. Tek kelimeyle berbat. Yani imam orada gerçekten çok hakikaten güzel bir kıraat ikram ediyor oradaki cemaate. Fakat arka saplarda gelmiyor ses yani. cızırtılı geliyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı ya da İstanbul İl Müftülüğü artık kimse bu işin peşinde olan. Bu düzene de ses düzenine de çok dikkat etseler evet. en azından o günlük belki de hani o icranın o musaki ziyafetinin de e, sunulduğu o gün belki bambaşka bir ses düzeni de kullanabilir bir günlük bir namaz dahi olsa Çünkü oradaki cemaate bunu sevdirmek istiyorsanız ses çok önemli yani bir dizide de bir filmde her şeyde olduğu gibi camide de ses düzeni çok önemli güzel olması gerekiyor ki insanlarda bir iz bıraksın değil Tabii. mi hocam şimdi e, siz bunları anlatırken e, öğrencilerimden de dinleyenler vardır üniversitede İslam sanat tarihi derslerine e, giriyordum bu dönem bitti İslam estetiği üzerine dururken konu buralara kadar geldi evet. e, hatta öğrencilerimizden bir kısmı bazı akımlardan etkilenerek camilerin süslemelerinin abartılı oluşu ne bileyim camiye çok fazla e, farklı ehemmiyetler verişiyle ibadetin ikinci plana e, atıldığı konusuna değindi evet ibadet hiçbir zaman ikinci plana atılmamalı evet. bu doğru hak ama yani bu hakikati ortaya koyarken bir başka yönden insanların kaçacağı ortamlar haline getirmemek lazım. Yani. Bu, bir, bu, bir, bu bir realite evet. yani sesi güzel olan hocadan tutun mikrofon sistemine ata vesaire her şeyine varıncaya kadar biz oraları cazip böyle mekanlar haline getirmeliyiz. Evet kesinlikle Da harfinden buralara evet. geldik hakikaten düzeltilecek taski edilecek çok mesele var. Ama yeri geldikçe de değinmek lazım. Betim Bey şu e, konu hep böyle bu konu kapanacak diye böyle Hı -hı. aklımda tutuyorum. Hı -hı. Ee, biraz önce siz dediniz ya manayı bozar gibisinden. Yani e, Arapçadaki e, kuralların, nahif kurallarının konduğu, e, tesis edildiği mesele de buradan çıkmıştır. Yani e, Hazreti Ali radıyallahu an bir acemin tabi Müslümanlık gittikçe yayılıp da e, Arap olmayanların da İslam'a dehaletinden sonra evet. e, yanlış okulmalar arttı. Evet. Ondan sonra اِنَّمَا e, يَخْشَ e, min مِنْ عِبَادِهِ ayeti kerimesinde yanlış uygulayan ve Allah'ın korktuğu anlamına gelen o ayeti okununca اَلْفَاِلُ مَرْفُوعٌ وَالْمَفْعُلُ مَنْصُوبٌ diye Hazreti Ali birinci kuralı koyuyor radıyallahu anh. Yani özne burada dinleyicilerimizin çok kolaylıkla anlayabilecekleri hani evet. onları yormayacağım bir kural ile örnek vereyim her zaman işi yapan yani özne e, Arapça'da e, bizim anlayacağımız şekilde ötredir Hı -hı. küçük bir wow e, işaretinden ibaresidir diye evet şimdi bu e, dambe yani ötre işi yapan her zaman dambeli olur hmm. yani fail. çok bunun e, ayrıntılarına hmm. girmiyorum hmm. fail iş yapan dambe olur. dambe olur kendisine iş yapılan yani yüklem dediğimiz veya kendi üzerine işin yapıldığı kişi ise mensup yani nasb yani fetha yani, yani üstün olur üstün olur üstün e, e a sesiyle, değil e mi? A sesiyle. Evet. şimdi ben bu kuralı söyledikten sonra mesela e, Ali Ahmet'i dövsün izleyicilerimiz e, bunu düşünsünler Darabe dövdü. Fiili, fiil benden evet. olsun hadi. Darabe dövdü. Ali Ahmet'i dövsün. Ali neydi? Özneydi. Evet. Darabe o zaman Ali Yun. Ali Yun oluyor evet. Ahmet -de. Ah de. Şimdi Ahmet Ali'yi dövsün. Ee, Darabe Ahmet'ün Darabe Ahmet'ün Aliye. Ali'ye veya diyelim ki hani devrik cümlede kullanılabiliriz. Darabe hiç kelimeleri yerinden ayırmayalım. Darabe Ali'yen Ahmedu. Hmm. O da olur değil mi? Yani dolayısıyla, dolayısıyla İlla fail önce gelecek değil yani. Değil önce mi? gelecek değil. E, dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Ya hocam ne olacak ya? Bir hareketi Bir hareket, yanlış eden. okuduk evet. işte yani. Bir harekeden elbette ki Yüce Rabbimiz bizi affeder inşallah. Taksiratlarımızla inşallah. Rabbena tekabbel minna salatana ve siyamena ve kıraatena ve rukuana ve sucudena ve teşehudena ve tesbihena ve tehlilena ve tedarruana ve temmim taksiratine hmm, taksirlerimizi diyorum. tamamla kusurlarımızı affet Allah'ım o evet rahmeti engin ama bize düşen evet. yani her şeyi ayrıntısıyla bilirken bunu da ayrıntısıyla bilmek evet. Rabbim ehemmiyet verenlerden eylesin Kur'an'ı. Çünkü Kur en önemli ibadetimizi yerine getirmek için Kur'an okuyoruz. Evet. O ibadet Kur'ansız olmuyor. Kur'an o ibadetsiz olmuyor belki bir manada. Evet. Değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla gayret etmek lazım. Ya hocam işte bu kadar biliyorum deyip kestirbatmak da doğru değil. Neyden örnek verdik? Harekelerden. Evet. Bir de harfin kendisine örnek verelim ki bu konu tam, tamamlanmış Hı. olsun. Güzel bir konu açtınız. Harfin kendisinde yapılan yanlışlar da küçük değil. Ve bir de düzeltilemez değil. Hı. Hançere, boğaz elbette ki belki böyle... Ee, Hüzzam'da Nihavent'te Segahta Dolaşamayabilirsin ama O harfi çıkarabilirsin Bir küçük örnek Kur'an dersi yapıyoruz Öğrencimiz 50 küsür Hatta 60'a yakın 7'lerde 57, 57 yaşında Bir amcamız Kendisiyle Kur'an dersi yapıyoruz Öncelikle Kur'an öğrenemem diye diretti Uzun süre <Gülüyor> Evet Sonra öğrenirsin, öğrenirsin, öğrenirsin deyince tamam Kur'an dersi başladı. Bu sefer de şunu yapamam, bunu edemem. Şunu yapamam, bu... öncelikle bir kafadan yapamam, edememi silmek lazım. Evet. Sonra geldik Elif, B, T, F. F'de de birazcık böyle bir şey yaptı. Elif, B'yi çabuk geçtik. Kolaymış Hı. hocam dedi harfler. S'ye <gülüyor> gelince yani dedim bizim küçük çocuk bile yani F, seni seviyorum baba falan diye S diyor yani. Evet. Oradan bir peltek meselesini açtık, sonra ha harfinde bir durduk. Ben bu ha'yı çıkaramam. Uzatmadan şu örneği vereyim hemen. Çok özür dileyerek dinleyicilerimizden, sizden. Ya abi dedim şöyle bir tükürsene dedim ya, affedersin. Tabi hocam estağfurullah falan. Yani <gülüyor> evet. düşün yani. Sonra küçük böyle falan yaptı. Hayır dedim böyle okkalı. <gülüyor> Yine aklınıza sığınıyorum ama. Ha. Boğazlarını bir temizle değil mi? <gülüyor> bir temizle. Aman. Önce neyi temizleriz. Şöyle bir önce bir ön hazırlık <gülüyor> deriz ya. <gülüyor> <gülüyor> Özür Aynı diliyorum. Şey. Yani bak çıktı dedim işte. Bu işte. Bu, bu, bu ha. Bu ha mı hocam dedi. O zaman ben de, de ha'nın <gülüyor> alasını yaparım. Sonra bu mantıklı harfleri <gülüyor> bitirdik. hareketleri elhamdülillah bitirdik yani. Evet değerli Burç Efendi neycileri Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. <gülüyor>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 Değerli dinleyiciler Kur'an Vadisi'ne devam ediyoruz. Bugünkü misafirimiz Davut Aktepe hocamız. Evet harekete evet. önemli, harf önemli. De önemli. Önemli, mana değiştiriyor. Hakkını Hep böyle lazım. uzatmayacağım diyorum ama çok güzel bir konu olduğu için mesela evet. Halakallah ile bir noktayı kaldırdığınızda Halakallah'ın ne olduğunu e, buradan işin erbabı da biliyor. E, hocalarımız çok da anlatıyorlar yani. Evet, evet. Bir yerde ha harfi yarattı, Halaka yarattı. Diğer tarafta yerde Halaka evet. Helaket. Hatta bir de heleke diye söylersek heleke, helak, helak etti yani. oluyor. Çok yakın ama. Çok yakın. Yani haye çıkaramıyorum. Boğazımdan gelmiyor. Haye çıkarıyorum, yarmıyorum. gelir. O zaman en yakın ne he. Helak edediğiniz dediğiniz zaman da helak olma anlamı geliyor. Allah Bazen şu da var. Başka bir manaya da gelmeyebilir. Hmm. Ama en azından yüce Rabbimizin koyduğu o manaya gelmiyor. Anladığım. Evet. Mesela hocam Fatiha'da yine peltek z'ler var sıratı <gülüyor> <gülüyor> mesela Mes çok geçer ve The, peltek zey söylemesek mana bozulmaz değil mi bozulmaz he iyi güzel z. Bozulmaz. çünkü çok yaygın bir yanlış bu biliyor musunuz evet. peltek okunması gereken işte bunda e, z diye okuyor okunuş lahneceli ve lahn konusu kapanmış oldu tecvitle ilgili e, diyelim daha doğrusu e, ihva, izhar idgam Hı -hı gibi bazı e, mevzuları uygulamamak ise namazı bozmaz. Bozulmaz, manayı evet. bozmaz. Evet. Tabii Z'deki gibi değil. Hı hı. Şimdi peki her yerde öyle mi o Z'nin durumu? Mananın bozulduğu Z'ler Z'ler var mı? Var. Değil var. Mi? Kesinlikle var. Ee, biraz önceki konumuza döndü. O Z'yi çıkaramamak hı hı. önemli. Hı hı. Çünkü bakın e, Türkçe'de bazıları Kur'an-ı Kerim'i bazıları Kur'an-ı Kerim. için ben sevdiğim makamlar konusuna gelecek diyorum ama bu Geleceğiz konuları da hocam. çok seviyorum ama yani buradan açıldı. <gülüyor> Bazen elimizi açar ya sohbetler dönünce. Ya Rabbi konuşacak çok şey var ama ihtiyaç neyse onu söylet. Evet. Bugün buradan <gülüyor> gidiyoruz. Ee, pişman da değiliz. Güzel gidiyor. İnşallah. Evet. İnşallah faydalı oluyorsa. Ee, şimdi e, bazı e, teyzelerimiz Te, geçen bir teyze geldi e, bir program sonrası evladım dedi ben dedi o eski yazıyı öğrenemedim hmm. Kur'an'ı da e, Arapçasından okumak istiyorum meal değil de Arapçasından okumak istiyorum şöyle bir Kur'an var dedi ben de o teyzeye şimdi uzun uzun anlatsam belki ondan da edeceğim onu diye böyle bir taraftan endişeli ama içimden ahvah çekerek niye çünkü bütün Arapçadaki üç Z'nin üçünü de Z yazmak zorundasınız. Evet. evet. Letinci yazdığınız zaman. Şimdi Peltek Z var. Like. Normal keskin Z var. Bir de, Bir de z. z harfi. Z. z diyoruz ama Arapça. Data yakın z. olan değil mi? Data evet. yakın olan. Tı, Z diyoruz ya Ta, Z harfleri. Ta, ta. Oradaki Z. Şimdi bu 3 Z'yi yan yana getirin. Türkçe bunu nasıl ifade edebilirsiniz Z. Tek Z ile. Tek z ile. Evet. O zaman olmaz. Yani bazen mana değişiyor. Tekrar ediyorum. Mana hmm. değişmese bile o Yüce Rabbimizin koyduğu o kelime o mana ortadan kalkıyor. Bir de dilim dönmüyor gibi moda bir laf var ya hocam. Döner, dilim dönmüyor dönüyor. diyorlar. Yani bu tembellikten işgüzarlıktan Çalışmak, aslında evet, gayret edilir. Ben şunu iddia ediyorum. Yani ağzı, dili, dişi, burnu, çenesi olan bir insan yani konuşabilen bir insanın Kesinlikle iddia ediyorum şu harflerin hepsini telaffuz etmeye gücü yeter değil mi hocam? 90'lı yıllarda yabancı öğrencilere derse giriyordum Kur'an-ı Kerim. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan hem Orta Asya sonra Balkanlardan. Farklı bir coğrafya orası evet. tamamen. Mesela Arnavutların L harfleri olsun başka şeyler olsun. Hem Balkanlardan hem Orta Asya'dan hem de işte Endonezya, Malezya gibi uzaktan Avrupa'dan öğrencilerin geldiği işte Çamlıca'daki evet. e, orada 3 yıl evet Kur'an kursunda 3 yıl hocalık yaparken... O kadar farklı harfler çıkarıyordu ki öğrenciler Allah Allah. bizim bile böyle çıkarmakta zorlandığımız bir dakika diyordum bir daha çıkar o harfi ben çıkarmakta zorlanıyordum ama o da diyor ki ben de şunu çıkaramıyorum diyordu Kur'an sonra bak sen bunu çıkarıyorsan bunu hayli çıkaracaksın diye. Yani dediğiniz buyurduğunuz gibi bu hançereyle bu ağızla bu diş yapısıyla bu çalışmayla evet, her şeyden önemlisi mesela ben birisine yine söyleyeyim. bugüne kadar yani o kadar farklı öğrenciler oldu ki hepsinde başarı olduğu için bu benim başarım değil bu olabilecek bir şey olduğu için eve git aynayı al karşına. Ve şu çekimi yap, ben bak söylüyorum dedim. Ve evde bir gün sonra fazla, yani en en enfes şekilde çıkarıp gelenleri gördük. Evet. O açıdan biraz ehemmiyet vermek, Aynen çalışmak, yani. üzerinde durmakla. E, çünkü şöyle, e, önümüzde su var. Allah razı olsun, su koydunuz önümüze. E, çok fazla hava Afiyet atmadan, olsun hocam. <gülüyor> çok fazla hava atmadan İngilizcesini, yani bunun İngilizcesini biliyorum, bayağı iyi bir İngilizcem var. E, buna ne diyoruz? Water, yani. Wa, wo, wo Türkçe'mizde W var mı? Yok. Yok. <gülüyor> ama biz İngilizce öğrenirken ne diyoruz buna? Yani water diyemeyiz. Yani ra'ları mesela hükmü ra'yı uyguluyor İngilizce'de mesela. Evet. Ra tabi. Yani e, ortak paydalarımız var. İngilizce'de tabi İngilizce'de biraz daha böyle ra'yı e, yutulur vesaire ya. ama onlar normal ra, ra ile hmm. söylerler. Where are you going falan böyleler. Şimdi her dilin kendine özgü. Fransızcaya baktığınızda o kadar na naif bir dildir ki işte ne bileyim Almancaya baktığınızda farklı karakterleri var. E Arapça, Kur'an Arapça yapacak bir şey yok. Evet. Arapça bunu en güzel şekilde okumak için birazcık çalışmak gerekiyor. Çok da değil. Evet. Bu Türkçemizde 29 ise orada 28 ise bu 28'in üzerinde çalışılacak kaç harfi vardır? Hani husa dağdın gıl desek o harfler birazcık uğraştıracaksa. Evet. Onun dışında elifi E'dir, B'si B'dir, T'si T'dir. Allah yardım eylesin tabii Anladım. bu konuda bir hocaya ihtiyaç var. Veya bugün günümüzde artık e, teknoloji o kadar gelişti ki bazı bilgisayar programlarınızda ağzınızın iç yapısı nereden çıktı. Değil Allah mi? razı olsun güzel de tabi gösteriliyor. Evet. Mesela yani hocam Kur'an kursunda okuyan e, talebeler genelde hani tecvit e, ve talim üzere okumalara geçtiklerinde Sübhaneke'den başlarlar değil evet. mi? Sübhaneke'de niye çok fazla durulur? Ben evet. de mesela bir talim hocasının rahliye tedrisinde bulundum. Elhamdülillah. Allah rahmet eylesin hocamızın vefatını öğrendim. 15-20 gün filan sürekli her gün Sübhaneke. Aslında kısacık ve herkesin çok kolay dediği. Fakat e, o Sübhaneke'den sonrası çorap söküyor gibi adeta. Evet. Peşi peşine geliyor değil mi hocam? Evet, Kolaylaşıyor. Evet. Niye Sübhaneke? Çok mu zor hocam yani? Yani çok Sübhaniki zor oku? değil. Namaz duaları dediğimizde ilk dua olarak Allahu Ekber diye namaza durduğumuzda Sübhaneke'yi okuruz. Oradan dua. başlanır. Ama niye üzerinde çok durulur? Çünkü çok değişmez. Fatiha'yı da ele alsanız ve Fatiha'yı çok güzel okur hale gelseniz ondan sonra çorap söküğü gibi gelir. Evet, ee, evet hocam namazda harflerin, harekelerin, e, doğru okunmasının ne kadar önemli olduğunu şu ana kadarki sohbetimizden anladık Bir 10 dakika daha devam edelim inşallah Okuduğumuz bu mealini de verdiğimiz kısımlarda önemli hususlar üzerinde duruluyor değil mi Davut Hocam? Evet. Onların biraz irdeleyelim isterseniz evet. Mütakilerin özelliklerine vurgu yapılıyor değil mi hocam? Evet, evet. Bu Bakara'da ilk okuduğumuz bölümde e, Ben e, böyle yerleri tabi Kur'an'ın hepsi sevilir Kur'an'ın e, ayetler arasında hani seçim e, olur mu? Ha ben aslında olur diyorum. Yani şu anlamda olur. Mesela Firavun dedi ki, en Rab Bukumu O ayeti değil de bir başka ayeti daha yani çok seviyor. Onu söylemekten istinab ediyor değil mi kahirler aslında? Tabii, tabii tabii tabii. Yani, yani şimdi bazıları mi? işte aşır e, okurken işte evet. seçtiğimiz yerle alakalı ya seçilir mi falan? Seçiyor insan. Mesela evet. Nisa suresinin sonunda işte. Tevârüs ayetleri ne bileyim çok okumaz değil mi? Evet. Kurallardan çok dinlemem. Kelale ayetini pek dinlememişsinizdir vesaire. Evet. Şimdi Kur'ümet Aliyüm diye başlayan o, o kısmı da çok dinle, dinle, okumaz, dinle evet. okunmaz. Evet. Okumak lazım. Bazı yerlerde ben hani biraz recit bir kimliğimiz var bizim. Okumaya çalışıyorum. Hatta geçenlerde araya sıkıştırmış olayım. Akşam e, namazından sonraki aşır. Cemaat e, tabi ne bekliyor? Hu Allahu diye Enzelna diye başlamamızı evet. e, bekliyorlar. Haşr suresi. Allah affetsin bizim bu ricit yönümüz bazen ön, şeye çıkıyor. Ben de şöyle cemaate gözümü bir kaldırdım baktım yaşlı amcalar önde oturuyorlar. <gülüyor> Dur bakayım ne olacak dedim. Amener Resulü diye başladım. <gülüyor> Hemen bir hareketlenme oldu. Kafayı kaldıran itiraz etmeye yönelecek kadar böyle bir hareketlilik oldu yani. <gülüyor> Neyse aşırı bitirdik sonra Vallahi yaşlı bir ciddi. amcamız yine geldi. <gülüyor> Hoca dedi Heh. böyle böyle yani olmadı. Haşli okumadınız yani <gülüyor> Yok, yok şey okuduk İşte Bakara sonundaki <gülüyor> Amene Resulü okuduk evet, evet. Sonra ben de orada yani İmam Efendi de yanımızda Gelmişiz misafiriz Bize bir e, buyur demiş Yani niye oraya illa da <gülüyor> Alt üst ediyorsun <gülüyor> Neyse ben İmam Efendi'yi de çok sevdiğim için Dedim ki senin işini biraz zorlaştırayım Sonra or oradan sonra e, konuştuk Hani e, arkadaşla o İmam Hoca Arkadaşımızla çay faslında. Olmazsa olmazlara benim de hepimizin de bir şeyi olması lazım. Hani Efendimizin sünnetine ittiba çok önemli. Gerçekten etmeliyiz. Ama bir şey kurallaştırmak da çok sakıncalı. Sabah namazının ilk iki rekatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Kafirun Suresini, ikincisinde e, İhlas Suresini okumuş diye bir rivayet okuduktan sonra bunu yapmayana adeta yanlış yapmış gibi bakmak, Hı -hı. bunu kurallaştırmak çok e, doğru bir şey değil. Evet. E, Şariye Allah'tır e, kural koyan ve kurallar bellidir. Yani biz bu e, aşır konusunda da iyi olur gibi baksak daha iyi olur. Hı -hı. E, bu şu noktada tabii ki akşamları biz yine haşiri okuyalım, yatsıda e, amene rasulü sünnet üzere okuyalım. Yalnız Hani bazen de böyle e, haşrı değil de, haşrın yerine Amin Resulü'yü değil de, mesela Zümer'i okuyabilelim yani. Evet. Yatsı namazından sonra mesela biz şöyle bir içimizden geldi, Errahmanu rahmanu Kur'an dediğimizde bir, bir yanlışmış gibi bakılmasın yani. Hı hı. Bunu Cemaat alışmalı söyleyeyim. değil mi? Tabii, Mısır'da tabii. mesela yapılıyor değil mi hocam tabii, ki, hocam? tabii ki. Yani çok daha çok orada farklı bir konuya gireriz şimdi. <gülüyor> Müezzinlik hiç yapılmıyor. <gülüyor> yani İmam Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra Başlıyor. insanlar kendi başına kalıyor. İşi olmayan oturup tesbihat e, oturup kendisi yapıyor. yapıyor. Değil kendisi değil yapıyor. E, işi olan da kalkıyor yola giderken. Aslında e, bu da farklı bir konu ve kendi fikrimim diye de bizim fikrimiz ne olur ki öyle bir şeye girecek Son. değilim. Yalnız bazen e, hoşuma da gidiyor. E, şöyle e, selamdan sonra kalkıyorum. Tabi bazı cemaatten bazıları yine yani ne işi var bu insanların <gülüyor> niye tesbihat yapmadılar diyebilir. Kalkmamak da lazım. Evet. Orada kaç dakikamızı alacak. Oturup yani. tesbihi yapmak lazım. Top ben boyutu. yapılması taraftarıyım. Evet. Ama bazen hani böyle hayatın içerisine bütün tesbihatı serpiştirme denir ya. Uzun tesbihatı yapalım. Orada kısa tesbihatımız yine cemaatle yaptıktan sonra arabaya binip de bir yere giderken La ilahe illallah diye Başka hani hayatın içe bütün evet. böyle paket mesela yatsı da özellikle hı hı. konu açılmışken yatsı açılmışken derken hem kendim açıyorum konuyu hem <gülüyor> giriyorum <gülüyor> oradan şimdi yatsı da sohbet eden hoca arkadaşlarımıza bir taktik olsun konu açılmışken diye girdiniz mi istediğiniz şey anlatabilirsiniz evet. yatsı namazını kılıp vitri eve bırakmak mesela. Hmm, evet. Yani vitri böyle bir alışkanlığımız olsa, değil yani mi? olsa illa da olsun diye hani bazen Hı -hı. insanlar e, şunu da duyuyoruz hocam geçen senin dediğin gibi yaptım, aynen senin dediğin gibi yaptım, evet. yatsı yıkıldım, vitri kılmadan eve geldim, sonra baktım haberler derken dizimiz unutmuşum. derken unutmuşum e. yaz vitrim <gülüyor> gitti ve balizenin boynunda, <gülüyor> hadi çık işin içerisinden. <gülüyor> ah, Oysa efendimiz... dedim, hiç öyle ve balı mebali kurtulamazsın yani evet. yani e, bu şundan paket. Her şeyimizi camide bitirmek değil de yani eve, evleri mezarlık haline getirmemek. Efendimizin vitri sonraya bırakmasının hikmeti de şu olsa gerek değil mi hocam? Teheccüd namazını kılmak için. Aynen öyle. Değil mi? Teheccüde ya. ben aynı o amcamıza da söylediğim şey bu. Evet. Yani amca Ay, hayatında olursak... bir de teheccüd diye bir şey olsaydı falan. Unutmazdım. Yani tabii e, bütün hayatımızı onun rızası, yürüngeli yaşarsak yani hayatın içerisinde tesbihatlarımızı sonra namaz beş e, vakitle iktifa etmeyiz artık nedir? Ee, öğleden önce ne bileyim duhamız olur işrakımız evet. olur akşamdan sonra evvabinimiz olur arada diğer namazlarımız olur yani bu namazlar e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları elbise giyerken çıkarırken yolculuğa çıkarken. bunlar da güneş, namazın bir parçası aslında ki, dua. ya da şöyle diyelim hocam namazlaşma dersek biz 24 saat aslında namaz kılmış gibi oluyoruz değil mi evet. hatta hani bazı küçük günahlar ya da bazı günahlar diyelim İki namaz arasında işlenen günahlar bir sonraki namaz kılındığı zaman Allah'ın izniyle affedildiğine inanıyoruz. Oluyor, Efendimizin evet. müjdeler var. E bu bir manada namazlaşma oluyor. Evet. Yani aslında 24 saat biz hani belki bedenen belirli vakitlerde bedenimizde fiziksel hareketlerle namazımızı ikame etmeye gayret ediyoruz ama bitmiyor ki dediğiniz gibi. Aslında o ruh 24 saate yaygınlaştırılmış oluyor, yayılmış oluyor değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Namazlaşmış oluyor Bazı insan. Bazı esnaf abilerimize demişimdir abi. Şu iş, mesela iş yerine gidiyorsunuz, bir çayını evet. içiyorsunuz, e, namaz e, çıkacak oluyor. E, namazı kılıp çıksam, e, burada tabii herkesi genelleyerek söylemeyeyim, evet. kıble bilmeyenle rastladık. Beş vakit evet. namazlı bakın. Bu kişi beş vakit namazlı. Çok azdır bunun örnekleri. Beş vakit namazlı olanlar genelde bulundukları Kıbleyi, yerlerde de bir şey bulundururlar. Yani evet. Ama beş vakit namazlı olup da camiye kendini alıştırmış kişilerden bahsediyorum. Evet. Yani bu güzel tarafı var. Çok ama tarafı. bu güzel tarafı içerisinde bir, e, çelişki, garip de bir çelişki de var. Evet. Nedir? Yani cami yakın ve bu e, abimiz Allah ebediyen razı olsun kendini camiye alıştırmış. Sabahını dahi mahallesinde camiye gidiyor. Sonra iş yerine geliyor. İş yerinde de öğlen oldu mu hadi oğlum sen bak diyor camiye gidiyor. Ama iş yerinde namaz kılma deyince böyle bir garip karşılıyor. <gülüyor> i̇ş yerinde namaz kılınır mı gibi bir şey var. İş yerinde seccade yok. Evet. Böylesine rastladığım gibi. Bir de iş yerinde kıbleyi tam Bilmeyen. bilemeyene rastladı. Hmm. Şimdi ne yapmak lazım bunun için? Bir tavsiyedir bütün bunlar şey değil illa olsun anlamında sünneti, hani iş yerinin bir köşesinde orada çalışan başkaları da var. Onlara da senin örnek olman lazım. Namazı insanlara e, sabrı, hakkı tavsiye etmek deyince bunların kurtulacağını asır suresinde biliyoruz. E hakkı tavsiye öncelikle en büyük hak namaz. Namaz hakikati. Evet. Üstad hazretleri yani namazdan daha önemli böyle daha çok vurgu yaptığı bir şey var mıdır desem yani belki yoktur. Önce iman çıkar. sonra ama yani imanı öyle, da besleyen. Bakın namaz yanına gelen Evet. Açık bir bayan ona daha ilk önce ne diyor namaz. bak tesettür şu falan demiyor yani bunlar tabii ki çok önemli ama hı hı. namaz diyor önce namazını namaz. kıl diyor. Evet. Yani Isparta'ya az bir süre kalmış namaz ezan yeni okunuyor girince orada da kılınabilir ama ne demiş Keçeli demiş sağa çek hemen namaz. Bitti. Üstadım vakit var önce, cami, namaz. Yok. cami yok falan demiyor yani. Şimdi buradan başka bir konu açılır çok güzel bir konu ben de konuşmayı sevdiğim bir konu namazın vakitleri hemen evvelinde kılmak mı sonrasında <gülüyor> gibi. İnşallah bunu da başka değerli hocalarımızla dinleyicilerimize açar konuşursunuz. <gülüyor> Bu konuda önemli bir konu. Yani namaz konusuna da biraz böyle tecvitten kıraatten namaza doğru kaydık sayın hocam. İş arası namaz değil namaz arası iş. Evet. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir de ya şu namazımı kılayım da öyle işimi halledeyim. Evet. Şu namaz dediğimiz zaman namazı ötekileştirmiş oluyoruz hocam değil mi? Namazımı ya da gözümün nuru namaz efendimiz evet, hocam, ifadesiyle değil mi? E, ben, Çok önemli mevzular. Hakikaten. Ben Aşkı siz konuştunuzusunuz gibi sizi uyarıyorum. Tecvit <gülüyor> konusundan, evet. kıraat konusundan, namaza geçtiştik evet. ama bunu şöyle düzeltelim evet. bunu şöyle. Namaza ehemmiyet neyle olur? Öncelikle onu güzel maharici'l-hurufuna dikkat ederek harfleri yani yine kıraat. Evet. Kıraatini konuştuğumuzda. Yani kı öncelikle bakın dedik ki namaz önemli. Evet. Es-salatu din Namaz dinin direği Ve men hedemaha hedemud-din. Namaz kılmamakla yani namaz kılmamak suretiyle bu direği yıkan çadır direği gibidir o. Evet. yani direk dört tane direk değil de çadır direği gibi. Bu direği şu direk namaz üzerinde din var. Sen namaz kılmadığın zaman direk yıkıldığı zaman dinini yıkmış. Yani sen istediğin kadar dindarım der. Çadır yani, göçmüş oluyor yani. Bu konu da çok farklı. Evet. Ama bakın namaza ehemmiyet vermemiz gerekiyor konuştuk. Evet. 10 dakikadır. Nasıl ehemmiyet, vereceğiz? Nasıl ehemmiyet vereceğiz? Öncelikle bir kıraat. De, kuraat, şu kıraatini doğru bir doğru okumak. dürüst yapalım. Sübhanekesini evet. Fatihasını Elhamdülillahi Rabbil al-alamin. Yani, "Gair al aleyhim bi alayhim" Dediğin zaman, olmaz. yani <gülüyor> olmaz. Öncelikle bir de orayı Bir de velayet dali'n şeyi öğretti. Da, bakın velayet dali'n olmaz, velayet zal'in olmaz, velayet zall'in veya velayet. Bunu çünkü yapıyorlar. Velayet. Bakın dilimi, dilimi dinleyiciler belki göremiyor ama hissediyorlar hı hı. dilimi e, sağ e, dişlerimin arasına. Wallah, wallah ağzımı hafif hı. sağa doğru böyle eğdim. Hı hı. Yani D yapmadım, hı hı. D yapmadım. Hı hı. Z zaten uzağız zonda. Orada bir gayret var yani. Yalnız onu birazcık da böyle bir yumuşak yaparsak, akıcı yaparsak tam hı. ideal olur. Evet. Yani. Okurken. Dinleyiciyi yormamamız evet, lazım. Namazda Mesela da. Mesela ayın çatlatmak derdilmiş. diye bir şey vardır. Hı -hı. Hani be aldıları burdan, <gülüyor> be aldıları buradan kaçtılar diye yaka'yı ele veren hafızı <gülüyor> anlatmaya gerekiyor. Evet. Bu arada anlattım. <gülüyor> Şimdi ayın çatlatmak hakikaten. Bir de şu var, Subhanek'e üzerinde niye uzundurluyor konusuna Hı -hı. dönmüş oldum. Evet. Talim her zaman abartılı yapılır. Talim görmüşlerin. Neredeyse hani yüzde 99'u abartı yapmadan söylemiş oldum. Çoğu okurken çok fazla abartılı okuyorlar. O alışkanlığı atamıyorlar üzerinden. Atmak lazım. Bakın kolay. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakın Rabbil alemin. Rabbil alemin. Böyle zorlama. Yani dinleyiciyi de sıkıyor dediğiniz gibi. Kendini rahatsız ediyor. Dinleyiciyi yoran çok okuyuşlar var. Senin bir ses aralığın var bellisinin Kapasyon sınırları. Var. evet ha, o sınır yine Abdusamed'i taklit edebilirsin. <gülüyor> Bakın makamlara yavaş yavaş evet, kaydık şöyle. Evet evet. Yine Abdusamed'i taklit edebilirsin. Bazılar diyorlar ki hocam benim sesim hangi kariye uygun? <gülüyor> Senin sesin hepsine uygun. Evet. Yani sen Abdusamed mesela sesi tiz olanlara Abdusamed diyorlar. Hayır sen Abdusamed'in aynı tizlerini birazcık aşağı doğru hani pestere doğru çekip aynı sesi, aynı uygulamayı yapabilirsin. Evet. Tabii Abdusamed gibi bir tesir olmayabilir. Konu konuyu açıyor hocam. Evet. Ee, mealini verdiğimiz ayetleri de böyle derinlemesine inceleyemedik. İnceleyemedik ee, Ama bitti mi? Biz dinleyicilerimize tavsiye edelim. Namaz dedik. Müminin namazından bahsederken e, konu daldı ve bölümün sonuna kadar geldik. Oysa orada müttakinin ve muhsinin özellikleri e, zikrediliyor biz dinleyicilerimize tavsiye edelim Bakara suresinin ilk yedi ayetinin mealine ve tefsirine mümkünse ve hemen akabinde de Lokman suresinin ilk yedi ayetinin meal ve tefsirine baksınlar evet. hakikaten müttaki ve muhsimlerin özellikleri ilk, beş ayetleri de olabilir. Evet, ilk beşler evet. de olabilir tavsiye edelim ben bana edelim. mikrofon önümdeyken hani biraz daha uzun okumak için ye onları çıkardım evet. Aa, ama şu da var tabi ee, kıymetli dinleyicilerimiz bilirler ayın durağı çok önemlidir konu bütünlüğü oluşturur. Evet. Yani Bakara suresinde de ilk 7 7. ayetin orada bir ayın durağı var. Onu 7 yapınca diğer de yani Oraya de kadar evet, okununca çok uyuyor. daha manidar çok oluyor daha, değil evet. mi? Evet. Rukudur aynı zamanda. Ruku'un ayınıdır oradaki ayın. Yani Ey e, namaz kılanlar. Ya da okuyanlar. ruku e, edin manası mı var tabii, hocam orada? Yok. ruku edin yok. Ha, evet. e, ey namaz kılanlar. Evet. Siz Dammı sure olarak buraya başladıysanız şöyle ayında rukuğa gitseniz hmm. çok daha güzel olur. Yani konu bütünlüğü var. davet tabii, var orada değil evet, mi? Ama hmm. tabii böyle ayından ayına rukuya gidecek kadar uzun okuyan namaz ehlinden eylesin Rabbim, Rabbim cümlemizi. Amin. amin. Bu duaya amin diyelim. Amin. Ve bugünlük programımızın sonuna geldiğimizde söylemiş olalım. Evet değerli Burç FM dinleyicileri bugünkü misafirimiz Davut Aktepe hocamızdı. İnşallah bir sonraki programda ya da daha sonraki Kur'an vadilerinde tekrar kendi sesinden istifade etmeye çalışacağız. Bilgilerinden de istifade etmeye çalışacağız. Evet efendim bir sonraki Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti.